Neûzu billahi minneşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim, innelhamdülillahi neahmeduh, ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu, ve neûzu billahi min şurur enfüsina ve misseyyate amalina, men yehdihillâhu felâ muzillelâh ve men yudlil felâ hadiyelâh, ve eşhedü en lâ ilâhe illallâhu vahduhu ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu, emma abad, Fina istiqal hadiethi kitabullah ve xayir al hediye al muhammedin sallahu aliyasallem ve sharr al umur mutasatı ha ve kulla mutasatin bidat ve kulla bidatin zalale ve kulla zalaletin filnar. kitabının kitabın şerinde kitabul menaqib yani faziletler dereceler bölümündeyiz. Allah Azze ve Celle şöyle buyurmuştur: Sizi yer halifeleri yapan ve size verdikleriyle sizi denemek için kiminizi kiminize derecelerle üstün kılan odur. Enam suresi 165. ayet ve Nisa suresi 32. ayetinde şöyle buyurulur. Allah'ın kendisiyle kiminizi kiminize üstün kıldığı şeyi temenni etmeyin. Adem Aleyhisselam'ın fazileti 1293. rivayet. Ebu Umame radiyallahu dedi ki bir adam Nebi sallallahu aleyhi ve selleme geldi ve dedi ki ey Allah'ın Nebisi Adem bir Nebi miydi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki evet kendisiyle kelam edilmiştir. Adam onunla Nuh Aleyhisselam arasında ne kadar zaman var diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 10 asır vardı buyurdu. Bu hadis Müslüm'ün şartına göredir. Ebu Said et Darimi, Er-Reddual el-Cehmiye'de, Hakim, İbn-i Ahmed Ahmet, İbn-i Bi-Hatim, Taberani, Müs e, Müsned-ül ve Mucemül Kebir'inde, Ebu Şeyh el-Azame'de, İbn-i de tevhidde İbnül Buhteri musannefatında nefatında Beyhaki el-Esma ve sıfatta i̇bn Sakir tarihinde rivayet etmişler. Elbani es da Muhbil Binadi, Sayı-ı tahric etmiştir. İbrahim Aleyhisselam'ın fazileti 1294 nolu rivayet Ali R. dedi ki Mahlukattan ilk giydirilecek olan İbrahim Aleyhisselam'dır. Ona iki kubati hulle giydirilecektir. Muhammed S.A.V. de çizgili birde giydirilecek. Kendisi arşın sağında bulunacaktır. Bu eser Müslüm'ün şartına göredir. Yani insanlar çıplak haşredildiği zaman Yani herkes çıplak haşredilecek ilk gidilecek olan İbrahim Aleyhisselam'dır Müslüm'ün şartına göredir bu eser Bunu Ebu Arubi el-Harrani el-Evail'de Zeul Maktis el-Muhtare'de Ahmet Züht'te İbne Bişey ve Ebu Yala Züht'te İbni Mübarek İbne Biyasım el-Evail'de ki el-Esma ve sıfatta Rafi el-Tedvi'nde Ve İbna Sakir tarihinde rivayet ettiler Eyyub Aleyhisselam'ın fazileti 1295 yılı rivayet Enes bin Malik Radiyalanter Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Muhakkak ki Allah'ın nebisi Eyüp aleyhisselam uğradığı belaya 18 sene bir ay sabretti. Kardeşlerinden iki kişi dışında uzak yakın herkes onu terk etti. O iki kişi ise özel, en özel kardeşleriydi. Sabah akşam Eyüp aleyhisselama uğrarlardı. İkisinden biri diğerine bir gün dedi ki Bir ki Allah'a yemin olsun Eyüp aleyhisselam alemlerde kimsenin işlemediği bir günah işlemiştir.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 Eyüp ihtiyaç gidermek için çıkardı ve ihtiyacını giderdikten sonra hanımı onun elinden tutardı. Bir gün ihtiyacından hanımına dönmekte gecikti ve Allah Teala Eyyub'a yerindeyken ayağını yere vur. İşte yıkanacak ve içilecek soğuk bir su dedik diye vah vahiy indirdi. Saat Suresi 42. Ayet Eyyub Aleyhisselam gecikince hanımı yanına gitti. Allah onun üzerindeki hastalıkları kaldırmış ve Eyyub Aleyhisselam hanımının karşısına eskisinden daha güzel bir şekilde çıkmıştı. Hanım onu görünce Allah seni mübarek kılsın.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 Bu hadis Müslüm'ün şartına göredir. Ziyar-ı El-Emraz ve el Kefarat ve Tıp ve Rukiyat'ta Hakim İbn-i İban, El-Muhtare'de, i̇bn Bihatim tefsirinde Bezzar, Şerhu i Muşkülla Sarada, Tahavi, Hilyede, Ebu Nâim, Ebu Yâla, i Taberani ve Tarihinde İbn-i rivayet etmişlerdir. Yuşa Aleyhisselam'ın fazileti 1296'ın oldu rivayet. Ebu Hurey Radyalan dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu, Güneş, Yuşa Aleyhisselam dışında hiçbir insan için durdurulmamıştır. Yuşa'nın Makdise gidebilmesi için Güneş iki gece durduruldu. Bu hadis Bukhane'nin şartına göredir. Halal İlel'de, Ahmet bin Ambel, Tarihinde marife Marifede Fesevi, Şerhumuşkülla Tahav rivayet ettiler. Elbani Es-Sahiyya'da, Muhbilbina Cami-i Said'de etmiştir. Cennetle müjdelenen 10 kişi, 1297'nin olur. rivayet, Abdurrahman bin Avf radiyallahu dedi ki, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. 10 kişi cennettedir. Ebu Bekir cennettedir. Ömer cennettedir. Osman cennettedir. Ali cennettedir. Ezzübeyr cennettedir. Talha cennettedir. Abdurrahman İbni Aff cennettedir. Sa'd yani Sa'd bin Malik bin Nebi Vakkas cennettedir. Said yani Said bin Zeyd bin Ağrı bin Nüfeyl cennettedir. Ve Ebu Bey bin el Cerrah cennettedir. Bu hadis Bukhara ve Müslümin şartlarına göredir. Rafi ettedvinde İbn İbn Hâkim Zeyl Makti Seel Muhtarede Ahmet Tirmizi Sunel Kubrada Nesayi Ebu Yala Biyasım, Esbahani, İbn e Biyâsim Elâhat ve Mesânde Esbehani Siyârus Sâlihinde Dimiyatı Mujeminde İbn e Lâsir Ustur al Qâbede Nesâvi Elkan fi Akbari Semer Kânda tercih etmişlerdir. Ebû Bekir râyal Allahu anhın 1298 oldu rivayet Ebû Hureir râyalan dedi ki Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sallam şöyle buyurdu. Kim Allah yolunda malından bir veya iki çift infak ederse onu cennet bekçisi çağırır ve ey Müslüman iyilik budur, buraya gel der. Ebu Bekir radıyallahu anh dedi ki bu adam bundan geri duramaz, yani bu çağrıdan geri kalamaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki hiçbir mal bana asla Ebu Bekir'in mal kadar fayda vermemiştir. Bunun üzerine Ebu Bekir radıyallahu anh ağladı ve sonra şöyle dedi. Allah beni senden faydalandırmadı mı? Allah beni senden faydalandırmadı mı? Bu hadis Bukhar ve Müslüm'ün şartlarına göredir. Lalkai, Şerhusul-i İtikad'da Ahmet, İbn-i İbn, Tirmizi, İbn-i Mace, Ebu Naim ve Dinever'i mücadelesede rivayet etmişlerdir. 1299 Ömer radıyallahu anh dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize sadaka vermemizi emretti. Bu emir varlıklı olduğum bir zamana denk gelmişti. Ben de Ebu radıyallahu anh'ı bir gün geçebilirsem işte bugün geçebilirim dedim. Malımın yarısını getirip Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme teslim ettim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ailene ne bıraktın dedi. Ben de getirdiğim kadarını dedim. Sonra Ebubekir radıyallahu anh elindekinin hepsini getirdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ailene ne bıraktın buyurdu. Ebubekir radıyallahu anh da Allah ve Resulünü bıraktım diye cevap verdi. Bunun üzerine ben hiçbir iyilikle Ebubekir'i geçemem dedim. Bu hadis Müslim'in şartına göredir. Ahmet Abdülhumeyt Hakim Zeylmakdisi Tirmizi, Ebu Davud, Darimi, Bezar, İbn Battah, İbn Hazm, Beyhaki ve İbn Sakir rivayet etmişlerdir. Yani buradan miktar olarak belki Ömer radiallan daha fazla mal getirmişti, ama kişinin sahip olduğu miktar'a göre yani Ömer radialan malı toplam malının yarısıydı. Ama Bekir radialan bütün malı, bütün malını getirmişti. O bütün malı belki Ömer radıyallahu anhın yarım malından daha az idi. Yani kişi daha önce zekat bölümünde ilgili bilgilahisler elindekinin ne kadarını verirse eji ona göre. Yani e, bu miktarla değil, kişinin gücünün yettiği oranla alakalı bir şey. Ömer bin Attab fazileti, 1300 nol rivayet. Ebu Cueyfe radıyallahu dedi ki, Ali radıyallahu anh'ın üzerinden şöyle dediğini işitti. Nebilerinden sonra bu ümmetin en üstünleri Ebu Bekir radıyallahu anh, Ebu Bekir'den sonra Ömer radıyallahu anh'dır. İstesem size üçüncüsünü de söylerdim. Bukhari ve Müslim şartlarına göredir, Ebu Tahire Silefi Tuyuriyat'ta, Ahmet, Ebu Ekreş Şafi Gaylaniyat'ta, İbni Bişran Emal'de, İbne Bişeybe Şeybe, Levsat'ta Taberani, Temmamür Razi Fevait'te, Ebu Şeyh Tabakatında, İbnül Arabi Mucem'in de, İbnül Cadd Müsned'in de, Lalka-i İtikad'da, Ebu Naim Hilyede, İbni Yasım Es-Sünne'de, acur Eşşeriya'da, Hatip tarihinde, İbni Sakir tarihinde rivayet etmişlerdir. 1301 İbn Ömer radıyallanma dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Muhakkak ki Allah hakkı Ömer'in dili ve kalbi üzerine koymuştur. Bu hadis İbn Ömer radıyallanmadan Buhari ve Müslim'in şartlarına göre isnatla sabit olmuştur. İbn Şahin'in isnadı Müslim'in şartına göredir. Begavi bu hadisi İbn Ömer radıyallanmadan Buhari'nin şartına göre olan bir isnad ile rivayet etmiştir. Yani iki ayrı tarik var. Birisi Buhari'nin şartına göre, birisi Müslim'in şartına göre. Yani toplamında Buhari ve Müslim'in şartına göre oluyor. İbn-i Şahin Rahimullah rivayetin ardından dedi ki, Nitekim bu hadisin Nafi'den aralarında Malik bin Enes, Malik bin Migvel ve Nafi bin Ebu Nuhaym el-Karim'in de bulunduğu bir topluluk rivayet etmişlerdir. Yine bu hadisi Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den aralarında Ebu Bekir, Sıddık, Bilal, Ebu Zer ve Ebu Rere radıyallahu bulunduğu sahabeden bir topluluk rivayet etmişlerdir. Bu fazilet sadece Ömer radıyallahu anh hakkında olup başka bir sahabe ona iştirak etmemiştir. Evet bu hadisi... İbn Şahin Şerhu Mezahibi Ehli Sünne'de, İbn İbn Ahmed Müsnede ve Fadailü Sahabede, Tirmizi Begavi Şerhu's-Sünne'de ve Hadisu Musa bezübeyri'de, Taberani Evsat'ta ve Müsnedü Şam'ında, Ebu Enaym Fadailü'l-Hulefa'da, İbn Sakir Tarih'inde rivayet etmişler. Muhbil bin Atsa'ül Müsned'de tarz etmiştir. Kitapta e, İbn Ömer rivayet yollarının tahricini ve diğer sahabelerden gelen rivayet yollarının tahricini Tip notlarda belirttim. Orada bakarsınız. Osman radıyallahu anh'ın fazileti. 1302 nolu rivayet. Ebu Abdirrahmanes Sülemi Rahimullah dedi ki Osman radıyallahu anh öldürülmek için evi kuşatıldığında evinin üstünden o kuşatanlara baktı ve şöyle dedi. Allah için söyleyin. Hira dağı sağrısıldığı zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Ey Hira sakin ol. Senin üzerinde bir nebi, bir sıddık ve bir şehit var dediğini bilir misiniz? Onlar da evet dediler. Osman Radyalan dedi ki Allah için söyleyin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tebik ordusu hakkında insanların çoğu darlık ve sıkıntı içerisindelerken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Allah tarafından kabul edilecek bir harcamayı kim yapar dediğini ve benim de o orduyu donattığımı bilir misiniz? Onlar evet dediler. Sonra Osman Radyalan şöyle dedi Allah için söyleyin Rume koyusundan herkes para karşılığı su içerdi ben onu satın alarak zengin fakir yolcu herkes için vakfettiğimi bilir misiniz? Hepsi birden dediler ki Allah için doğrudur. Osman buna benzer bazı şeyleri daha saydı. Bu hadis Bukhara'ya Müslüm'ün şartlarına göredir. İsmail el-Espani, Seher-i Selefi İbn İbn-i i̇bn Hakim, Ziya, Ahmet, Fadayl-i Sahabe'de, e, Tirmizi, Nesai, Darakutni, Taberani, Eşşeriya'da Acurri, İtikadda Lalkai, İbn-i Şebbe, Medine'de, i̇bn El-Yavsat'ta ve Beyhaki ve İbn-i Asakir tarihinde rivadetler Elbani Es-Saiya'da faric etmiştir. 1303 oldu. Rivayet, Ayşe availability dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat etti hastalığında. asabımdan birinin yanında olmasını istiyorum buyurdu. Eyyanır Resul, sen için Ebubekir radiyallarını çağıralım mı dedik, sustu. Biz Eyyanır Resul, senin için Ömer radiyallarını çağıralım mı dedik, sustu. Ben Eyyanır Resul, senin için Ali radiyallarını çağıralım mı dedim, sustu. Biz senin için Osman radiyallarını çağıralım mı dedik, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Evet buyurdu. Osman radiyallarını çağırdık ve geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onunla yalnız kalıp konuşmaya başladı. Osman radıyallahu anh'ın yüzünün rengi değişiyordu. Kays bin Ebi Hazım Raymullah dedi ki, bana Ebu Sehle radıyallahu anh Osman radıyallahu anh'ın kuşatıldığı gün şöyle dediğini söyledi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem benden bir ahit aldı. Bundan dolayı sabredeceğim. Kays bin Ebi Hazım dedi ki, biz bu ahdin o gün olduğu görüşündeydik. Yani tabi böyle düşünüyordu. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam e, sabretmesi konusunda. Demek ki ahit almış o öldürüldüğü zaman. E, Bukhar ve Müslim şartlarına göredir bu rivayet. Ebubekir el-Hallal, İbn-i Hakim, ziyar Mahdisi, İsa bin Rahüye, Ahmet, İbn-i Ebişeybet, Tirmizi, İbn-i Mace, Hümeydi, Bezzar, Ebu Yala, İbn-i Sad, Ebu Naim ve İbn-i Sakir tarihinde rivayet etmiştir. 1304 Ayşe Radiyallahu anh'a'dan Nebi Sallallahu Aleyhi Vesselam şöyle buyurdu. Ey Osman! Belki Allah sana bir gömlek giydirecektir. Senden o gömleği çıkartmanı isterlerse o gömleği çıkarma. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu üç defa söyledi. Bu hadis-i müslüman şartına göredir. Gömlekle kastedilen halifeliktir. İbn-i Yasım es Sunne'de, Tirmizi, İbn-i Maci, İbn-i Şeybe, İbn-i İbban Ahmet, Müsned-i Taberani, i̇bn Şebbe, tarih Medine'de, Halal es-sünnede, Taha-ı Şerhul Müşkü'l-Lasar'da, İbn-i Asakir tarihinde rivayet ettiler. Ali radıyallahu anh'ın fazileti 1305 olur rivayet Ebu Seriha, Huzeyfe bin Esid veya Zeyd bin Erkam radıyallahu anh'a dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu ben kimin mevlası ise Ali de onun mevlasıdır. Said bin Cübeyr radıyallahu anh dedi ki aynısını İbn Abbas radıyallahu da işittim. Bu hadis Bukhar ve Müslüm'ün şartlarına göredir. Mehamili, Emali'de, Hakim, Ahmet, Hasaisu Ali'de, Nesai, Tirmizi, Ebubekre Şafi, Gaylaniyatta, Bezzar, Taberani, İbnebi Asım, Acurre Eşşeriya'da, Ebu Naim, Akbari beyanda İbna Sakir tarihinde rivayet ettiler. Elbani, es da Muhbil Binadisayül Müsnet'te tarih etti. 1306 Ebu Said el-Hudri Radyoland dedi ki, biz mesciddeyken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanımıza geldi oturdu. Sanki başlarımız üzerinde kuş varmış gibi içimizden kimse konuşmuyordu. Buyurdu ki muhakkak ki sizden bir adam benim Kur'an'ın inişi üzerine savaştığım gibi o da Kur'an'ın tevhili hususunda savaşacaktır. Yani doğru yorum hususunda savaşacaktır. Ebu Bekir radıyallahu anh kalktı ve o ben miyim Allah'ın Resul dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayır buyurdu. Ömer radıyallahu anh ve o ben miyim? resul dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayır lakin o ayakkabısını tamir eden kişidir buyurdu. O sırada Ali bin Ebi Talp radıyallahu anh odasındaydı ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ayakkabısını tamir ediyordu. Bu hadis Müslim'in şartına göredir. Bunu İbn-i El Kamil'de, İbn-i Hakim, Ahmet, Müsned'in'de ve Fadayl-i Sahabe'de, İbn-i Şeybe, Hasayisi Ali'de Nesai, şer de, Sünnet'e Begavi, Fevaydül de, Ebu Zür'a, Ebu Yala Acur-i Reşşeriya'da, İbn-i Babda, Taha-ı Şerimuşkü'l-Lasar'da, Ebu Naim Hilya'da, Hatip Telhisül Müteşabiht'te, Beyhaki Delail'de, i̇bn Sakir tarihinde rivayet ettiler. el da Sahya'da tarih ceddi. 1307 1307'nin oğlu rivayet, İmran bin Husayn radıyallahu dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir seriye göndermiş. Ali bin Ebi Talp radıyallahu anh, da bunun başına komutan tayin etmişti. Ali radıyallahu anh bu müfrezeyle yoluna devam etti. Sonra savaştan elde ettiği bir cariye ile cinsel ilişkide bulundu Beraberinde bulunan askerler Ali radıyallahu anh'ın yaptığı bu hareketi doğru bulmadılar ve 4 kişi kendi aralarında anlaşarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle karşılaştığımız zaman Ali'nin bu yaptığını haber verelim dediler. Müslümanlar bir savaştan döndükler zaman önce Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gelip selam verirler sonra evlerine dağılırlardı. Bu müfreze de geri dönünce Nebi sallallahu aleyhi ve selleme geldiler ve selam verdiler. O 4 kişiden biri kalkıp ey Allah'ın Resulü Ali bin Nebi talibe bakmaz mısın o şöyle şöyle yaptı. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bu kimseden yüz çevirdi. Sonra ikinci kişi kalktı. Birinci kişinin konuştuğu gibi konuştu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ondan da yüz çevirdi. Üçüncü kişi kalktı ve onların söylediklerini aynen söyledi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ondan da yüz çevirdi. Nihayet dördüncü kişi kalkıp onların söylediklerini aynen söyledi. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yüzünde öfke belirtisi oldu halde bu kişiye dönerek şöyle buyurdu. Ali'den ne istiyorsunuz? Ali bendendir, ben de ondanım. Benden sonra her müminin velisi odur. Bu hadis Müslim'in şartına göredir. Nesai, Hasaysu Ali'de, Ahmet, i̇bn İbn Ben Hakim, Tirmizi, i̇bn ebi Şeybe, Taberani, Ebu Yada, Rüyani, Ebu Naim Hilye'de, Şeceri Emali'de, İbn-i Yasım, El ve El İbn-i Asakir tarihinde rivayet edilir. Elbani Es-Sahiyya'da, Muhbil Bin Adi, Cami-i Sayyid'de tercih etmiştir. 1308 ne olur rivayet? Ali B. ebi Talib Radya dedi ki, bir topluluk beni cehenneme girinceye kadar sevecek, yani sevgide aşırılık yapıp mübalağa edecek ve cehenneme girmeye hak edecekler. Bir topluluk da cehenneme girinceye kadar bana buğz edecek. Yani burada Şia ile e, haricilerin e, aşırılıklarından bahsediyor. Bu eser Bukhara ve Müslüm'ün şartlarına göredir. Bunu Ali Radyalan tabii şahsi görüşüyle söyleyemeyeceği için hükmen merfudur Yani gaybi bir haberdir bu. Zaten merfu olarak da benzer rivayetler gelmiştir. Abdullah bin Ahmet, es Sunne'de İbne Bişeybe Fedal-ül Ahmet, es Sunne'de İbnebi Asım ve ensabül Eşraf'ta Belazuri rivayet ettiler. Zübeyir bin El-Avvam radıyallahu anh'ın fazleti 1309, Cabir bin Abdillah el-Ensar radyalanmadan Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. ez halamın oğlu ve ümmetimin havarisidir. Bu hadis Bukhar ve Müslüm'ün şartlarına göredir ebul es Serraç Müsned'inde, Ahmet, Nesai-i Kübra'da, İbn-i Şeybe, Ebu'na-i Marfet i Sahabe'de, İbn-i Yasım el-Ahad vel-Methani'de, Halal Es-Sünne'de, i̇bn Sakir Sakirtan'da rivayetler El-Bani es da tarih etti. 1310, Urve bin Ez-Zübeyir dedi ki, Abdullah bin Mesud, Osman, El-Miktad bin el Lesvet Abdurrahman bin Af ve Mut'i bin Esvet halifelik için Ez-Zübeyir bin El-Avvam tavsiye ettiler. oğullarına da Abdullah bin Ez-Zübeyir radiyalanmayı tavsiye ettiler. Bu eser Bukhari ve Müslüm'ün şartlarına göredir. Yani bu sahabeler, bu sayılan sahabeler Zübeyir bin El-Avvam radıyallahu anh'ın e, halifeyle layık olduğu görüşündeydiler. Bunu gösteriyor. Bukhari tarih Evsatta lefsatta İbn-i Ebişeybe Taberani, İbn-i Münzir el Evsatta İbn-i Ebi el-Ahad vel-Mesani'de rivayet etmişlerdir. 1311, Hişan bin Urve bin Ez-Zübeyir dedi ki, Ez-Zübeyir radıyallahu anh 16 yaşındayken Müslüman oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin katıldığı hiçbir savaştan geri kalmadı ve 60 küsur yaşlarındayken öldürüldü. Allah ona rahmet etsin. Bu eser Bukhar ve Müslim şartlarına göredir. Halal-Essünne'de, Hakim Ahmet Fadavülisahabe'de, İbn-i ve Taberani, Ebu Nuaym, Marife'de ve Hilyetül Evliya'da, Begavi-i Mucem'de, İbn-i Elâhat ve Mesani'de ve Tarihinde İbn-i Sakir rivayet ettiler. Abdurrahman bin Avf radıyallahu hazreti 1312- Ebu Vail Şakik bin Seleme radıyallahu dedi ki: "Ebu Rahman bin Aff'a radıyallahu Ummu Seleme radıyallahu'nun yanına girdi ve dedi ki: Ey anacığım, malımın çoğu, çokluğu beni helak etti. Ben Kureyş'in malı en çok olanıyım." Ummu Seleme radıyallahu ona dedi ki: "Ey oğulcuğum, sadaka ver. Zira ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu işittim: "Muhakkak ki asabımdan kendisinden ayrılmamdan sonra beni göremeyecek olanlar vardır." Abdurrahman radıyallahu çıktı ve Ömer radıyallahu ile karşılaştı. Ona Ümmü Seleme radıyallahu dediği hadisi haber verdi. Ömer radıyallahu anh, Ümmü Seleme radıyallahu gelip Allah için söyle ben onlardan mıyım? Ümmü Seleme radıyallahu ha dedi ki hayır fakat senden sonra hiç kimseye söylemeyeceğim. Bu hadis Bukhara'nın Müslüm'ün şartlarına göredir. Ebu Lappas el-Birti, Müsnedü Abdurrahman bin hafta Ahmet, İsa bin Rahüye, İbn Tahman meşehasında, Ebu Yala, Taberani Bezzar, rivayet ettiler. Elbani Esayi'ye de Muhbil bin Adisaül Müsnet'te tarih ettiler. Saad bin Eri Vakkas radıyallahu anh, 1313'ün oldu rivayet. Saad bin Eri radıyallahu anh dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana şöyle buyurdu. Allah'ım sana dua ettiği zaman ona icabet et. Bu hadis Bukhara ve Müslüm'ün şartlarına göredir. Yani duasının kabul görmesi için Allah Resulü'nün özel bir duasına mazhar olmuştu. Hatta e, bir Kadın Sadı radıyallahu anh'a dil uzatıyor, o da ona beddua ediyor ve o kadın kör oluyordu. Öyle de bir kıssası var Sadı Yani duası müstecap bu. Duası kabul edilmişti Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Bu Ebu Bekir Zübeyir'i fevaitte rivayet etmiş bunu. İbn-i İbdan hakim. Ziyarul Mahdi ise Fedelü Sabide Ahmet, Tirmizi Bezar ve başkaları rivayet etmişlerdir. Ebu Ubeyde bin Cerrah radıyallahu anh, 1314. rivayet Abdullah bin Şakik Rahimullah dedi ki Ayşe radıyallahu Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin en sevdi ashabı hangisiydi diye sordum. Ayşe radıyallahu anh'a dedi. Sonra kim dedim? Ömer dedi. Sonra kim dedim? Ebu Beyde bin El Cerrah dedi. Sonra kim dedim? Ayşe radıyallahu anh'a sustu. Bu eser Müslim'in şartına göredir. Tirmizi hakim Ebu Yala, Nesai Sünel Kübra'da ve İbn-i Macer rivayet etmişler. Muhbibin Adisaül Müsnet'te etmiştir. Hamza radıyallahu anh'ın fazleti 1315 nol rivayet i̇bn Ömer ve Enes radıyallahu anh'un'den Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Uhud'dan döndüğü zaman ensar kadınlarının ağladıklarını işitti ve şöyle buyurdu. Lakin Hamza'nın ağlayanı yok. Bu söz ensar kadınlarına ulaşınca Hamza radıyallahu için ağladılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem uydu ve uyandığında kadınlar hala ağlıyorlardı. Şöyle buyurdu. Size yazık bugün ağlamaya devam edin susmayın. Bugünden sonra ölen kimseye artık ağlamayın. Bu hadis Müslüm'ün şartına göredir. Ebu abbas el-Asam, Musan nefatında hakim, ziyaul ise Ahmet, İbn-i Mace, İbn-i Ebişehbi, Ebu Yala, bezar Taberani, İbn-i Beyhaki ve Şerhumen el taha rivayet etmişlerdir. Yani Allah'ın alemi bundan sonra artık avıt yakmak yasaklanıyor. Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ın fazleti 1316'ın no rivayet El Velid bin Abdurrahman Raymullah'tan İbn Ömer radıyallama Ebu Hüreyre radıyallanha dedi ki Ey Ebu Hüreyre sen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında bizden daha fazla bulundun ve hadisin bizden daha hadisini bizden daha iyi ezberledin. Bu eser müslim şartına göredir. Bu sahabeden bir itiraftır Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ın hadis ezberi konusunda. Ee, bunu Rame Hurmuzi, Muhaddisül Fasıl'da, Tirmizi, İbn-i Sadtabakat'ta, Belazuri, Ensat'ta, i̇bn Asakir tarihinde rivayetler muhbir bina edacağı müsait'te tercih etmiştir. İbn-i Abbas R. 1317'nin oğlu rivayet. Abdullah bin Abbas R. R. dedi ki, ''Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme gecenin sonunda gittim ve arkasında namaz kıldım. Elimden tut beni hizasına getirdi.'' Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaza döndüğü zaman ben geriledim. Namazı bitirdiği zaman bana sana ne oldu da seni kendi ama getirdiğimde geri durdun dedi. Ben de ey Allah'ın Resulü herhangi bir kimsenin namazla senin izanda durması yakışır mı? Sen Allah'ın kendisine bağışta bulunduğu Resulüsün dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu beğendim buyurdu. Benim ilmimin ve anlayışımın artması için Allah'a dua etti. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in uyuduğunu gördüm. Hatta horladığını işittim. Sonra Bilal Radyolan geldi ve Eyalan Resulü namaz dedi. Kalktı ve yeniden abdest almadan namaz kıldı. Bu hadis Bukhar ve Müslim şartlarına göredir. Ziyav-ı Hakim Ahmet, İbni Ebi Asım, Elahat ve el rivayetler rivayet ettiler. Elbani Esayi'ye de muhbib de tercih etmiştir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunun illetini açıklamış ve bu durumun kendisine has olduğunu da beyan etmiştir. Yani e, şüphesiz benim gözlerim uyur fakat kalbim uyumaz diyerek. Yani kişi normalde uyku abdest bozucu değildir, bizati abdest bozucu değildir. Fakat uyku hakkında e, kıçın bağıdır buyurulmuştur. Yani kişi uyuduğu zaman o bağ çözülür. Dolayısıyla e, yenilenir, abdest bozucu haller sadır olur kişiden. E, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ise kalbi uyumadığı bildirildiği için yani o abdest bozucu bir hal tadır olmadığı için kendisinden e, yeniden abdesti almadan namaz kılmıştır. 1318 Nol Rivayet Abdullah Bin Mesud Radyalan dedi ki şayet İbn Abbas Radyalan'ıma bizim yaşımızda olsaydı içimizden kimse ona yakın olamazdı. İbn Abbas ne güzel bir Kur'an tercümanıdır. Bu eser Bukhar ve Müslüm'ün şartlarına göredir. E, bu ilginç bir i̇bn Abbas radıyallahu anh'a yani 8-9 yaşlarında Allah Resulü ve vesselam'a sahabelik etmiş birisi. Ve e, rivayet etti bakın ki, daha 8-9 yaşlarındayken Allah Resulü'nün kendisine söylediği şeyi harif harfine ezberlemiştir e, ve bize rivayet etmiştir. E, Allah Resulü'nün de özel dualarına Kur'an'ın tevinini öğret diye fıkhı, fakih kıl diye özel dualarına maser olmuş birisi. Burada Kur'an tefsirindeki de İbn-i Mesud Radyolan itiraf ediyor i̇bn Abbas'ın. Yani yaşça i̇bn Mesud daha büyük. Yani aralarında 5-6 yaş var en az. E, şayet bizim yaşlığımızda olsaydı kimse ona denk olamazdı. Yani böyle meclislerde biraz geri kalıyorsa eğer yaşı sebebiyledir diyor. Yoksa ilmi üstündür diyor. E, bu da işte 8-10 yaşlarındaki çocukların e, il e, doğru bir şekilde kanalize edildiği zaman neler becerebileceklerinin canlı bir ispatıdır İbn Abbas radıyallahu anhu. Ebu Arube el Harran tabakatta İbn-i Şeybe, Ahmet Fadlül Sahabe'de İbn Ebu Hisna Kitabul İlim'de, Taberi tefsirinde ve Teşbibül Ansarda Hakim İbn Sad Belazuri, Ebu Naim, Fesevi, Hatip ve Delailün Nübüve'de Beyhaki rivayet etmişlerdir. Abdullah bin Mesud radıyallahu anhu 1319'un olur. rivayet Zeyd bin ve Rahimullah dedi ki, Ömer radıyallahu anh'ın yanında oturuyordum, zayıf yapılı birisi geldi. Ömer radıyallahu ona bakmaya başladı, yüzü parlıyordu. Sonra dedi ki, ilim dağarcığı nasıl, ilim dağarcığı nasıl kastettiği kişi Abdullah bin Mesud radıyallahu Bu eser Bukhar ve Müslüm'ün şartlarına göredir. Hakim, Fedelü de Ahmet, Taberani, Abdurrazzak, İbni Saad, Elmed Halil'e rehâki rivayet etmişler. Elbani, Ruvay ve Galil'de etmiştir. Abdullah bin Ömer radıyallanma 1320 no'lu rivayet. Nafir Aymullah dedi ki: İbn Ömer radıyallanma Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in izlerini takip eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in konakladığı her yerde konaklardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir semura ağacı altında konaklamıştı. İbn Ömer radıyallanma da o ağaca su götürür. Kurumaması için sulardı. Bu eser Buhari'nin şartına göredir. İbn-i İbban, İbn-i Battai, Libane'de ve Beyhaki rivayet etmişlerdir. Yani i̇bn Ömer radıyallahu anh'a Allah Resulü aleyhisselatü Vesselam her şeyini araştırırdı. Yani fiili sünnetlerini, kavli sünnetlerini araştırırdı gibi fiili sünnetlerini de araştırır. Hatta sünnetin e, yani ıslahi anlamının dışında kalan, burada bahseden durum gibi halleri dahi araştırırdı. Yani o onun Allah Resulü'nü titizlikle takip etmesine davet ediyor bu durum. Usame bin Zeyd radıyallahu anh'ın hazreti 1321 İbn Ömer radıyallahu dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu İnsanların bana en sevimlisi Usame'dir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne Fatıma'yı ne de başkasını istisna etti Bu hadis müslimin şartına göredir Ebu Meyyed Tarsusi, Müsnedü Abdullah bin Umer'de Hakim, Ahmet, Tayalisi, Taberani, İbni Beyasım, El Ahad ve El Methani'de İbni Sekirtani'de rivayet ettiler bin Hacı Müsait'e tercih etmiştir 1322'nin o rivayet Ayşe radıyallahu anh'a dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Usame'nin burnunu silmek istedi. Ayşe radıyallahu anh'a dedi ki, bırak onu ben yapayım. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi, ey Ayşe onu sev çünkü ben onu seviyorum. Bu hadis müslümin şartına göredir. İbn-i Sakir tarihinde, İbn-i İblan, İbn-i Bittünya el-İyalde rivayetler Muhbir bin hadi Sayül-i tercih etmiştir. Sa'd bin Muaz radıyallahu anh'ın fazileti 1323 Cabir radıyallahu anh dedi ki, Hendek Savaşı'nda Sa'd bin Muaz radıyallahu yaralanmış ve kol damarlarından biri kopmuştu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu ateşle dağlayarak tedavi etti. Sa'd radıyallahu kolu şişti. Sonra kanı tekrar bıraktı. Sonra tekrar dağlayarak tedavi etti. Fakat eli yine şişti. Sa'd radıyallahu bu durumu görünce şöyle dedi. Allah'ım. ''Beni Kurayza'ya karşı gözümü aydın etmeden canımı alma.'' Bunun üzerine Sa'd radiyallahu anh'ın damarından akan kan kesildi. oğulları onun hükmüne uymak üzere gelince kadar hiçbir damla akmadı. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisine haber gönderdi. O da şöyle hüküm verdi. ''Erkeklerin öldürülmeleri, kadınların sağ bırakılarak Müslümanların kendilerinden çeşitli hizmetlerde yararlanmaları.'' Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ''Bunlar hakkında Allah'ın hükmüne isabet ettin.'' buyurdu. Bunlar 400 kişiydiler. Bunların öldürülme işlemleri bitirilince Sadır radiyallahu damarı patladı ve kan kaybından öldü. Bu hadis müslimin şartına göredir. Darimi, İbn-i Ahmed, Ahmet, Tirmizi, Nesai-i Kübra'da, Ebu Beyt el-Envalde, Beyhak-i Delalü'n-Nübüvve'de, Taha-ı rivayet ettiler. el banir val Muhbil bin Adi, Sayıl i Müsnet'te etti. 1324 Enes bin Malik radiyallahu anh dedi ki, Saat bin Muaz radıyallahu anh'ın cenazesi taşınırken Kurayzaoğulları hakkındaki hükmünden dolayı münafıklar cenazesini ne kadar da hafif dediler. Bu söz Nebi sallallahu aleyhi ve selleme ulaşınca onu melekler taşıyorlardı buyurdu. Bu hadis Müslim'in şartına göredir. Tirmizi, Hakim, Ziyav-ül Mahdisi, Mâmer, Ebu Yala, Taberani, Bezzar, Ab bin Hümet rivayet ettiler. Muhbir bin Hadis-ül Müsteb'de tercih etti. Useyd bin Hudayr ve Abbad bin Bişri radıyallahu 1325 Enes radıyallahu anh'den, bin Hudayr ve Abbad bin Biçir radıyallahu anhum'a karanlık bir gecede Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanındaydılar. Çıktıkları zamandan zaman ikisinden birinin asası aydınlandı ve onun ışığında yürümeye başladılar. İkisi ayrılınca diğerinin asası da aydınlandı. Yani bastonları birer floresan idi. bir tanesinin. Sonra ikisi ayrılınca diğerinin bastonu da böyle aydınlanmaya başladı ve o ışıkta evini bulabildi. Bu hadis Müslüm'ün şartına göredir. Bukhari muallak olarak zikretmiştir. Lalkai Keramatül Evliya'da Ahmet İbn-i Hakim, İbn-i Sad Tayalisi, Nesai, sünem Kübra'da Abbin Hümeyt, Rüyani, Hatip El Esmaül Müphemede, El Cüzecani Emaratül Nübüvvede, Ebu Naim Delalül Nübüvvede, Dimyat-i Mucem-i ve i̇bn Sakir tarihinde rivayet etmiştir. Selman radıyallahu Han'ın fazileti 1326'ın olur rivayet Enes bin Malik radialan dedi ki Selman el Farisi radialan hastalandı. Sad bin Ebi Bakas radialan da onu ziyarete gitti. Baktı ki Selman radialan ağlıyor. Bunun üzerine Sad radialan ona kardeşim seni ağlatan nedir? Sen Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile arkadaşlık etmek şerefine kavuşmadın mı? Sen şöyle değil miydin? Sen böyle değil misin? dedi. Selman radialan dedi ki şu iki şeyden birisi için ağlamıyorum. Ben ne dünyada bir düşkünlükten, dünyaya bir düşkünlükten dolayı ne de ahiretten hoşlanmamaktan dolayı ağlıyorum. Lakin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana bir tavsiyede bulundu. Ben kendimi o tavsiyenin sınırlarını mutlaka aşmış sanırım. Yani bundan dolayı ağlıyorum dedi. Sadra radıyallan o sana ne tavsiye buyurdu diye sordu. Selman radıyallan dedi ki o bana binek kayran üstünde yolculuk edenin azı kadar mal birinize yeter diye tavsiyede bulundu. Halbuki ben kendimi o tavsiyenin sınırlarını mutlaka aşmış sanıyorum. Sana gelince ey saat, hüküm vereceğin zaman hükmünde, taksim edeceğin zaman taksiminde ve bir şeye niyetlendiğin zaman azminde Allah'tan sakın. Sabit el Bünani Rahimullah dedi ki, Selman radıyallahu anh vefat ettiğinde yanında olan 17 dirhemlik nefakadan başka bir mal bırakmadığı haberi bana ulaştı. Yani yanında böyle bir şey olmasına rağmen az bir malı olmasına rağmen böyle bir tedirginlik yaşıyordu. Bu hadis Müslim'in şartına göredir. El-Ala'yı Erba'ynul muganniyede İbn-i Mace, Hakim, İbnebi Şeybe Musannef'inde ve Müsned'inde en Züht'te, Ebu Naim Hilye'de Taberani, El-Muhtadari'nde i̇bneb Dünya, İbnül Bukhari Meşihası'nda ve İbna Sakir tarihinde rivayet etmişlerdir. Evet. Harise bin Numan radıyallahu anh 1327'in oğlu rivayet Ayşe radıyallahu anh'a'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Cennete girdim ve Kur'an okuma sesi işittim. Bu kimdir dedim. Dediler ki Harise bin Numan'dır. Size iyiliği tavsiye ederim. Zizir, zi, size iyiliği tavsiye ederim. Bu hadis Bukhara ve Müslüm'ün şartlarına göredir. Hadisin diğer rivayet yollarında Harise bin Numan radıyallahu anh, İnsanların annesine en iyi davrananı olduğu belirtilmiştir. Yani burada bir ile kastedilen iyilik diye tecrübe ettiğimiz bir kelimesiyle kastedilen kast edilen, anneye iyilik, anne babaya iyilik. Harise Radyalan'ta annesine iyi davranan sebebiyle bu dereceye gelmiş olmalı diye Allah Resulü buna işaret ediyor. Bunu İbn Web el-Cami'de, Hakim İbn İbban Halhu efendil Buhari, Ahmed Sünenü'l-Kubra'da Nesai, Humeydi Şerhu's-Sünne'de Begavi, İsa bin Rahuye Said bin Mansur tefsirinde Ebu Ya'la, Hüseyin bin Harbel el-Mervezi el-Bir ve Sinan'da İbn Beyas'ın Elâhat ve'l-Mesan'de İbnü't-Dünya e, Mekarü'l-ahlak'ta rivayet ettiler. Elbani es da tarihci etti. Ve bugünlük son rivayet Zeyd bin Sabit radıyallahu anh'ın hakkında 1328 no'lu rivayet. Zeytin bin Sabit radiyallahu anh dedi ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Süryanca bilir misin? Zira bana mektuplar geliyor buyurdu. Ben hayır dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu öğren buyurdu. Bunun üzerine 19 günde Süryanca'yı öğrendim. Bu hadis Müslüm'ün şartına göredir. i̇bn Bi Davud el-Mesahif'te, İbn-i Hakim, Ahmet, Abdin Hümet, Tirmizi, Ebu Davud, Tahav, Şerru, Müşküllah'sarda, Taberani, İbn-i Asım el-Ahat vel-Mesani'de, Ebu Naim Marifede, Fesevi Marifede, Beyhaki Mucem'de, Begavi Mucem'de, Beyhaki sünneninde İbn-i Sakir tarihinde rivayetler ettiler. Muhbil bin Aca Müsait'te tarcih etti. Allah izin verirse Ammar bin Yasir radıyallahu anh'ın bir sonraki derste devam edeceğiz. Kitabul Menaqib devam edecek yani. Sübhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşhedü en la şerikelek ve estağfurke ve Tubilek